Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı hayalet ağlarla mücadele etmek ve denizlerimizin plastiğe boğulmasını durdurmak için hükümetlere, av aracı ve tasarımcılarına, teknoloji uzman ve üreticilerine, balıkçılara ve halka bir çağrıda bulundu. Bununla ilgili Küresel Plastik Sözleşmesi adlı imza kampanyası başlattı. Kampanyada dünya çapında 2 milyon imza sayısına Ulaştı bu kampanya WWF'in açtığı. 2020 yılında Aralık ayına baktığımızda bu sözleşme için çağrıda bulunan toplamda 67 ülke var. Bu çağrı 30 uluslararası şirket ve sivil toplum örgütlerinde çalışan kişilerin büyük bir çoğunluğu tarafından da destekleniyor. İmzalar üye devletlerin yeni bir sözleşmenin nasıl oluşturulacağına dair tartışmalar başlatıp başlatmama konusunda karar vermeleri için Birleşmiş Milletler'e sunulacak. Bu plastik kirliliğinin yarattığı küresel problemle tam anlamıyla mücadele etmek için adılan çok büyük bir adım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Joe Biden iddialı bir temiz enerji ve iklim vaadilerini yerine getirmesi için güvenici ekibi bir araya getirmeye başladı. Biden 15 yıl içinde elektrik şebekesine karbondan arındırma, elektrikli araçları teşvik etme ve federal topraklarda petrol gelişimini Kısıtlama kampanyası vaatlerini yerine getirmeye çalışıyor. Cumhuriyetçiler senatoda en az 50 sandalyeye sahip olacakken Biden hedeflerine ulaşmak için yönetmeliklere ve idari emirlere büyük ölçüde dayanmak zorunda kalabilir. Bill Clinton başkanlığındaki Beraz Saray'da iklim yardımcısı olarak görev alan ve şu an ilerlemeci politika enstitüsünde olan Paul Bledsoe, Biden'ın seçimleri ekonomik ve çevresel konulara vurgu yaparak temiz enerji ve altyapı yatırımlarıyla ekonomiyi sıfırdan başlatma ihtiyacını yansıtıyor dedi. Biden'ın 2035 itibariyle elektrik şebekesini emisyonsuz hale getirmek ve sadece 15 yıl sonra ekonomi çapında net sıfır emisyon hedefine ulaşmak amacıyla 2 trilyon dolarlık kapsamlı bir temiz enerji planı önerdi. Jennifer Granholm liderlik edeceği enerji departmanı ülkenin nükleer savaş başlıklarının bakımından tutun da gelişmiş sıfır emisyonlu güç teknolojisi teşvik etmeye kadar geniş bir portföye sahip. Biden yönetimindeki departmanın emisyon azaltıcı gereksinimlere ve Trump döneminde körelmiş bir temiz enerji kredisi programının yeniden canlandırılmasına odaklanan bir iklim merkezi haline gelmesi bekleniyor. İngiltere Yüksek Mahkemesi annesiyle birlikte Londra'da yoğun trafiğin olduğu bir yolun yakınında yaşayan 9 yaşındaki Ella Cassie Debra'nın ölüm nedenleri arasında hava kirliliğinin bulunduğuna karar verdi. Ella, İngiltere'de ve hatta dünyada hava kirliliğinin ölüm nedeni olarak belirlediği ilk kişi oldu. Sadece Ella'nın evinin yakınındaki hava kirliliği seviyelerinin ölümünden önceki 3 yıl boyunca Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınırın ve Avrupa Birliği kapsamında yürütülen yasal seviyenin üzerinde olduğunu belirterek bu durumun Ella'nın ölümüne doğrudan etkisi olduğunu tespit etti. Dünyadaki 15 yaşının altındaki çocukların %93'ü kirli havası oluyor ve hava kirliliğine neden olan kirleticilerin bir annenin plasentasından geçerek rahimdeki fetüslere kadar ulaşabileceğini ortaya koyan araştırmalar bulunuyor. Şimdi küçük Ella'nın katili kim? UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Kapadokya Avanos'un Özkonak Beldesi'nde altın madenciliği yapmak isteyen Kanadalı şirketin yöneticileri hakkında insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Konuyla ilgili Özkonak Yeraltı Şehri önünde bir araya gelen yurttaşlar adına Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunu gerçekleştiren Avukat İsmail Hakkı Atal, Kanadalı şirketlerin kendi ülkelerinde ağaçları yasalarla korurken, sadece Kazdağ Kirazlı Madeni için Kanadalı başka bir firmanın 350 bin ağacı kestiğini hatırlattı. Evrenselden Özel Akdemir'in aktardığına göre basın açıklamasında bu şirketler tüm dünyada ekokırım uyguluyor ifadeleri kullanıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek yaptığı bir açıklamada İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike yakında iklim kaynaklı ölümleri görmeye başlayacağız ifadelerini kullandı. İklim krizinin küresel bir tehlike olduğunu belirten Tek, İstanbul'un büyük bir nüfus ve ormansızlaşma sorunu yaşadığını söyledi. Hürriyetten Emre Eser'in haberine göre Adil Tek, 1911'den beri yaptıkları ölçümlerde İstanbul'un ortalama sıcaklığının 1,5 derece arttığını, bugün yaşanan iklim kaynaklı tüm sorunların, Bu nedene dayandığını belirtiyor. Tek İstanbul'u bekleyen su kıtlığı tehlikesi için acilen günlük sembolik su kesintilerinin yapılması gerektiğini savunuyor. Türkiye'de çok sayıda deprem olmasına rağmen gerçek deprem bilici 1999'dan sonra oluştu. İnsanlar yaşamadan asla gerçek farkındalığa sahip olmuyor. Bu nedenle İstanbul'u bekleyen su kıtlığı tehlikesi içinde acil olarak günlük 2 saati aşmayacak şekilde sembolik su kesintilerinin yapılması şart. Başka türlü insanların Tüketim alışkanlıkları değişmeyecek. Sembolik kesintiler bu konuda davranışları değiştirecek. İklim ölümlerinin bilimsel olarak depremden daha büyük bir tehlike olduğunun altını çizen Adil Tek, yakın zamanda iklim kaynaklı ölümlerin yaşanacağını söylüyor. Nitekim hijyen de çok ciddi bir sorun. Su kesintileriyle birlikte hijyen sağlanamadığı için de ölümler çok ciddi oranda artıyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen Kalın.